Let's take it on. Tek şey ben tek şey söyleyeceğim. Tencere tava hep aynı hava. Tencere tava hep aynı. Ben tek şey söyleyeceğim. Hayvalar kıtano hoş geldiniz. Bugün eee bugün ben çok heyecanlıyım çünkü Derya yok, ismi Gül yok. Tek başıma kaldım böyle. Ne yapacağımı bilemiyorum. Çünkü bu teknik işlerden hiç anlamıyorum ve ilk kez yapıyorum. Kimin var Pınar? <gülüyor> Önce merhaba dememiz gerekiyordu falan böyle. Eee İnanıyorum ki sosyal medyadan böyle destek olacaksınız ve yine güzel bir program olacak. Bugün çok tatlı konuklarımız var. Gezi'nin yıl dönümü nedeniyle gezili bir playlist hazırladık ve e, gezi'yi konuşalım biraz neler yaptık, neler oldu. İşte üç yıl geçti üstüne ama o zaman neredeydik, neler yaşadık diye. İşte gezide e, lezbiyen, biseksüel ya da trans olmanın getirisi neydi, götürüsü neydi vesaire bunlar üzerinden sohbet edelim dedik. Şimdi konuklarımızı tanıyalım abi. <gülüyor> İlk kez konu kaldığımız için o da ayrı bir şey, heyecan. İlk konuk muyuz gerçekten? Kendimizi özel hissettik. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Senden başlayalım. Ee, Baniram, İrem, LGBT blog'tan e, Elif'le beraber orada hep e, bayağı vakit geçirmiştik. Şimdi de sizin ilk konuğunuz olma şerefine <gülüyor> eriştim. <gülüyor> Ben de Elif oluyorum bu noktada. İrem <gülüyor> beni de <anlas> etmiş oldu. <gülüyor> ben de LGBT. E aslında biz yani İmnes'i dönmesi, onun su bu su şusu hep beraber bir blok olduğumuz için LGBT blok dışında bir şey yoktu aslında. Bakınca. vardı da. Evet ayrı bir yapılanma yoktu. Yani Gezi döneminde lezbiyenler, biseksüeller ayrı bir görünürlüğe çok e, sahip değil. Hep beraber daha çok bir arada bulunuyorduk. Ama aslında LGBT'ler de ayrı bir yer durmuyordu değil mi? Hani hep diğer bütün gruplarla beraber hareket ediyorduk zaten. Ya şeydi zaten hepimiz aynı ekosistemi paylaştığımız için farklı oluşumlar, gezide farklı alanları işgal etti belki ama sonuçta hepimiz aynı farklıyorduk. Evet. böyle bir şey var. Üç yıl oldu. Ben çok işte geziyle ilgili diye çağırınca şey o, ya dönümü ne oluyor falan insanların Hı -hı. paylaşımlarından şey yapıyoruz 3 yıl olmuş. Şaka gibi geliyor bana. Hayatımız ne kadar çabuk akıp gidiyor. Biraz askerlik kanısına döndü gerçekten evet. şeyde böyle anlat anlat bitmiyor falan. Aynen öyle. Bir askerlik kanısı tadı var. 3 senede nereden nereye geldik diye düşününce de insan çok şaşırıyor. Ne kadar mutluyduk, ne kadar heyecanlıydık ve şu anda bütün eyleme geçme imkanlarımız elimizden alınmış gibi de hissediyoruz çoğunlukla belki gerçekliği yansıtıyor şu an için. Ben geçen bir karikatür görmüştüm. İşte Erdoğan'ı Darth Vader olarak yapmışlar bir Star Wars işte. <gülüyor> Asi'ler ve işte karanlık tarafları kişilerle özdeşi Stormtrooper'lar, polis falan. Ve şey, dedim, orada biz de vardık işte, de, GWT'leri <gülüyor> de şey yapmışlardı. Evet ya olabilir bir Darth Vader potansiyeli görüyorum. Güçte karanlık taraf yükseliyor. Böyle Luke sanki şey demiş babasına evet beraber karanlığa katılalım ve seninle beraber yükseleyim falan diye. Bu arada bir arkadaşımız daha var. mı? <gülüyor> <gülüyor> evet. Ben hani Gazzis, Star Wars falan da. Üç daha... kişiymişiz <gülüyor> gibi oldu ama aslında <gülüyor> değiliz. Yok yok güzel dinliyordum yani iyiydi. <gülüyor> İda e ben geçen haftadan hatırlıyorsunuzdur zaten. Merhaba. Hiç unutmazlar. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. <Öyle mi? gülüyor> Sizi de sorup duracaklar büyük ihtimal. Elif de İrem nerede diye. <gülüyor> biz çağırdıkça geliriz yani. <gülüyor> çağırdık zaten. Taptan <Dönüş> hiç ayrılmıyormuşuz. <gülüyor> Konuk diye o çağırdık. <gülüyor> <muyuz>? Diş fırçalarıyla <gülüyor> <ile> geldiler. <Evet. gülüyor> e, hemen kadar. araya gireceğim. Tutku biz dinlemeye başladığını söyledi mesela. Hoş geldin sen de Tutku. <gülüyor> Merhaba Tutku. <gülüyor> Kimler var diyor. Dinle ve öğrenme. <gülüyor> Ayırt ediyorlar sesimizi. Yani Yabancı sesler. Kim bunlar? <gülüyor> bu şey şimdi karanlık taraf falan deyince hakikaten bu meşhur bir fotoğraf var ya hani bu sisler altında. ya yani Aslında gaz gazlar altında böyle kocaman Taksim Meydanı'nın fotoğrafı falan. Direkt aklıma o sahne geliyor mesela. hani Sürekli yoğun bir şey var ya işte saldırı var bilmem ne o çatışma halinde. Hakikaten karanlık bir taraf var yani. Ve başındaki de belli zaten <gülüyor> sakınmıyorum ismini söylemekten de sevmediğim için söylemeyeceğim <gülüyor> ismin lazım değil <gülüyor> acayip ya bu ya, biraz şey gibiydi O dönemden de önce ya o dönem öncesine baktığımızda da emekte de gazlanıyorduk bir Mayıssta'da gazlanıyorduk Orada de... yani gaz böyle son dönemde hani herhalde son bir iki jenerasyonun şey hali işte su, yemek, uyku ve gaz <gülüyor> gibi günlük hayatımızın içinde sonrasında şeye de alıştırdılar bizi ben en çok onu üzülüyorum sanırım her sokak başına bir Tomov projesi hani Hı -hı. bir çevik polis ben Beşiktaş'ta yaşıyorum böyle günlük hayatımın bir parçası merhaba güneş merhaba köpekler merhaba Tomov <gülüyor> böyle bir süreç bir de başbakanlık falan olur mu ya merhaba güneş altında yanan çevik polisler bir aslında bütün bunların hayatımıza 2013 senesinde girmiş olması da önemli. Yani tamam biz her zaman polis, askeri, bol bir memleket olduk. Militarize, militarizasyon oranımız hep yüksekti. Ama bir anda bu kadar gerçekten her sokağa bir toma haline gelmesi <gülüyor> hani bir kalkışmadan korkarak iktidarın bu kadar bütün kuvvetini, gücünü yığması üstümüze ve onun tabii 2013 senesinde denk gelmesi de derken ayrıca düşünmek gerekiyor. Ben liberal politikalar ve kalkınma hedefleriyle özdeşleyeceğim. Bir Toma'nın maliyeti. Ülkenin <gülüyor> alır ve paranın <gülüyor> nereye aktığı falan gibi. Ya Bir sürü boyutu var aslında. Bir evet güvenlik muhalefeti yıldırma boyutu var da bu savunmaya aktarılan meblalara baktığımızda ve onları sağlık politikalarıyla, eğitim politikalarıyla falan şey yaptığımızda yani savunmayı alsak ülkenin kalanı kalkınıyor zaten falan. Yani eğitim sistemi, <gülüyor> sağlık sistemi, her şey ücretsiz falan oluyor bir anda. <gülüyor> falan oraya ayrılan. Çünkü örtülü ödedik diye bir şey de geçirdiler o FUYA'da. Neyi ne kadar harcadıklarını da bilmiyoruz. Mesela <gülüyor> şimdi saraya ne kadar harcadıklarını falan da bilmiyoruz. onla bir örtüler falan. Hani <gülüyor> ne dönüyor? O parayla kaç okul yapılır? İşte kaç hastane yapılır? İşte kaç çocuğa burs verilir falan. Bir ara bir grup şey yapmıştı. Bu savunma harcamalarıyla şuna harcanan parayla işte Kaç öğrenci okutabilirsin? Kaç okul yapabilirsin? Bayağı efsane rakamlardı. Yani onlar tabi hep e, çok iyi niyetli ama... Gerçek hayatta karşılığı olmayan şeyler oluyor. Me o meblaların o şekilde düşünülmesi. Ama e, mesela bunu ya iktisat yönünden sen ele aldın. Ve iktisadın hep ben duygusal bir yönü olduğunu da düşünmüşümdür. Orada da hangi duygusallık deyince iktidarın biraz hani korkması geliyor insanın aklına. Yani hani tam yani çok büyük bir kalkışım oldu çok rastgele oldu gibi görünüyor. Yani çünkü bunun belli bir çağırcısı, belli bir kurumsallığı yoktu ve çok spontane oldu gibi. Ama neden işte bir sene önce olmadı, beş sene sonra olmadı da, neden tam o noktada oldu diye ben çok kendime sordum hı hı. daha sonrasında. Ee, ve hani bulabildiğim en net, en somut cevap, belki hani neden sorusuna bir cevap değil ama, hani olmazsa olmaz neydi diye baktığımızda aslında Türkiye'de çok uzun senelerdir ilk kez bir ateşkes ortamını sağlıklı bir şekilde tesis edeceğine olan bir umut, duyulan bir umuttu. Yani Nevruz'da 2013'te bir ateşkisi ilan edildi ve bir anda birkaç ay sonra, üç ay sonra hop gezi oldu. Yani bu şey değil işte e, suyun altını yaktım, o da kaynadı gibi bir nedensellik değil ama hani daha çok şey gibi Hani bazı dersleri alamazsın ya bir dersi almadan. Daha çok öyle bir ders gibiydi yani. Önceden kesinlikle alınması gereken bir ders gibiydi. Çünkü mesela o parktaki bir şey konuştuğumuzu da hatırlıyorum. Belki sen de konuşmuşsunuz dedim. İşte şu anda mesela sürekli buradan şehit cenazeleri işte geride cenazeleri geliyor olsa bu park burada böyle durabilir miydi? TGB'lerle, BDP'lerle. Evet, evet birlikte konuşmuştuk. <gülüyor> Tam sen bunu bahsederken o geldi. Hani bu çözüm süreci, barış tarafların sunması. Yani son dönemde aslında yeni dönem işte yeğenim falan filan bir beş yılı falan baktığımızda görece sakin bir dönemden bahsediyoruz ve muhalefet frizlenmek için bir alan buldu o aralarda ne kadar hani elimizde üç dönemlik bir iktidar varsa da onun bir yanında frizlenen bu AB'ye göz kırpma sürecimiz, sivil topluma destekler falan derken bir anda inisiyatifler şudur budur hani orada insanlar birbirini dinlemeye ve konuşmaya başlamıştı ama diğer yandan da şeyde de var, sadece bizde değil dünyanın her yanında patlak veren bir süreç var. O Yunanistan öncesinde bir yanıyordu, Brezilya yanıyordu, şimdi Fransa yanıyor falan. Evet. Öyle hani çok da bağımsız bir süreç değil, kitlesel olarak sürdükleniyor. Bizde biraz çabuk bitti bu belki ona da Hı -hı. lazım. Hı -hı. Ben bunu yine hani bir işçi sınıfı bir sendikalaşma oranına falan da çekiyorum Hı -hı. bazen. Kesinlikle. Yani sendikalaşma oranımız yüzde on bir baktığımızda zaten işte hep beraber göreve gitmek zaten yüzde ondur göreve gidiyor. O da temelli gidemediği için zaten sistemi kitlemiyoruz falan hmm. gibi bir hmm. şey var. Hmm. Evet. Yani savunmaya harcanan sadece bir para değil, sanırım baya hayatlarımız da... Baya hayatlarımızı harcıyorlar. Yani bütün ülkenin... <gülüyor> çağları falan gidiyor yani oraya. Ya şey yok ya travma psikolojik açıdan baktığınızda böyle işime geldi psikolog tarafıma öyle çıkartıyorum da yapmış gibi şey. Psikolojik açıdan bir psikologla görüştürdüm ki falan son dönemler son derece travmatik yeni nesiller çok kötü falan. Tıp burada bir doktorumuz olsaydı derdi ki bu kadar gaz soluduktan sonra kesin kanser olacağız falan. Oluyor bu. Bak bu de olabilir yani. Ben de felsefeci olarak yorumlarım o zaman biraz <gülüyor> Sosyolog kimliğimle konuşturmayın beni. <gülüyor> Herkes şapkasını çıkartıyor. Sadece şapkalarını çıkartıyoruz. Şu anda burada çok çılgın bir ortam. o kadar sıcak ki hemen ısındık. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o zaman hiç ısırı kesmeden ben araya girmek istiyorum. Biraz bir soğuyalım balkonda falan. <gülüyor> Şarttan sonra devam edeceğiz. Diye de bağlamış bulunmayın. Etme edemtiriz. <gülüyor> <gülüyor> Yok gelince bizi burada bulacaksın. Kiliton, kese kenoman. Ben tek şey söyleyeceğim, tencere tava hep aynı hava. şarkı ile ilgili onu anlatacaksız da şimdi. Ya bu şarkı tam da şey dönemi. Gezilememin de. A haydi canım. Ya şeydi bu gezinin sonrası tam da onu haftasına denk gelmişti. O yılda temamız şansa bakın ki direnişti falan yani. İşte şey Gezi boyunca 24 saat açıktı zaten Lamplar'ın ofisi. Bugün fotoğraflarda biri paylaşmış Gezi'nin yıllarını diye. Devasa bizim 10 metrelik yokuşa bayrağı insanlar sarılmış üstünde zeminde uyuyor. Hala böyle bayrağı sarılı fotoğraflar var. Ki işte derneği da çoğunlukla ben de işte uyku zeminde yatıyoruz öyle böyle. Ama o fotoğrafı görünce bir garip oldu. Bu şarkı da şeydi. 10 bin tane lollipop bastırmıştık diyeceğiz ya gezinin patlayacağını hiç görmemişiz falan böyle yürüyecek miyiz yürürüz bir siyah falan modunda bu şarkı eşliğinde şeyi ben 30 kere ard arda çalmıştım bu şarkıyı insanlara gaz vermek için lollipop çakıyoruz ve 24 saat 7 gün boyunca 10 bin lollipopu bitirdik şeye kadar yürüyüş pazar gidip geldi lollipoplar 5 gün kala falan gelmişti ve işte sürekli şarkı açıyoruz. İnsanlara matematik. Yemek söylüyoruz. Gaz veriyoruz. Arada dans ediyoruz. Bir yandan dolly pop çakıyoruz falan yandı. Halil şey beynimize kazınmıştı. Bir grup <gülüyor> insan şey dedi. Rüyalarımda bu şarkıyı söylüyor. <gülüyor> böyle bir anısı vardı. Böyle. Böyle. Paylaşmış olduk. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir şey çalmazdık zaten. Şimdi takılacak aklına. <gülüyor> sürekli ağzımız vardı. Yani ya zaten neyse ben konuşamayacağım bugün ya ben bir tanem yani <gülüyor> keyfinize bakın o yüzden <gülüyor> <gülüyor> e, ev sahibi <gülüyor> çekildi <gülüyor> şey böyle bir yayında yine bunu konuşmuştuk da hiç misafir çocukları geldiği zaman ev sahibi oyuncaklarını ortaya döker de oynasınlar hep beraber kaynaşılma moda olur falan ya ben direkt odamı falan bıraktım size yani, yani ne isterseniz onu yapın diyerekten <gülüyor> şey yapıyormuşuz böyle baklalayı oluyormuşuz <gülüyor> Bize iki ekmek. Oraya <gülüyor> <gülüyor> çiğ köfte. Aa, evet. Ne bahsedelim başka geziyle ilgili? Bir yanlış şey yaptım Ya mesela işte bu şeyler, işte müziğin, yani şarkıların orada şeyi vardı ya, etkiliyordu sonuçta yaşadığın şeyi birebir Hissetmeni sağlayan işte o lollipopları on bin tane lollipopu şey işte 24 saatte herkesin çakmasını sağlayan şey aslında bunu tekrar tekrar dinlemek ve bunun ritmi değil de sadece nihayetinde işte alanda sokakta o işte gaz kapsülleriyle birlikte polislerle birlikte yani çatışmanın tam ortasında hissettiği şeyler aslında hani neyse bir noktada psikolojik olarak falan böyle çak çak çak rahatlama falan öyle bir şey demeyeceğim. Ama hani o hisler üzerinden gidebiliriz. Mesela orada ne hissediyorduk, neden nasıl öyle bir yerdeydik falan gibi. Sen de mutluyduk. Ben hayatımın en, en mutlu döneminde yani gerçekten ne daha önce kadar ya mutlu çok gördüğüm için mutlu olmaya devam edebilirim. Ya. <gülüyor> <Değil mi? gülüyor> Canlı eti yazıyorum işte. <gülüyor> Canım. <gülüyor> Nasıl geldi? Daha bir dakika, ekmek <gülüyor> almaya gidecektik kesin. <gülüyor> ya da onlar mı gitselerim ha? Siz ekmek alın gedin. Şimdi adam bıraktım derken. <gülüyor> tamam geziye döndük. Gidelim evet, <gülüyor> oraya. Ne <Hizde> de yazıyordum? Bisküti. <gülüyor> evet. Ama sürekli o, yani o aşamada. <gülüyor> Hobi olarak yazıyorum. Ben başlıyormuşum. Flört etmeyi seven kadınlar vardır diye. <gülüyor> ha. Evet yani ben ne o hayatımda hiç o, döne, o döneme kadar ne o kadar çok mutlu hissettim hatırlıyorum. Hı -hı. Hani tabii ki insan böyle geçtiği mutluluklar yaşıyor ama böyle iki hafta boyunca hatta ondan sonraki ayları da hani katarsak üç ay boyunca böyle bir yaldır yaldır bir mutluluk hali yaşamamıştım hiç yani. Gerçekten o karnavalesk dedikleri hikayeyi birebir yaşamış olduk. Aa, o karnavaleskten sonra nereye evrildik? Aa, onu hani bir düşününce Hı -hı. E, sanırım bir sarkacı çektik bayağı da bir yukarı çektik ama onu bıraktık ve hani o sarkaç bir şekilde gitti ve geri geldi ve bize biraz vurdu gibi de hissediyorum çünkü e, geziden sonra neleri yanlış yaptık acaba neleri yakalayamadık tren nereye doğru kaçtı diye düşününce mesela e, acaba kurumsallaştırmayarak geziyi iyi mi ettik kötü mü ettik ya da mesela şunu çok düşündüm Acaba gezinin liderinin ya da liderlerinin olmaması iyi mi oldu, kötü mü oldu? Hani e, bunu ilahini bir lider iyi de olabilir, kötü de olabilir. Ama hani bu acaba bu coğrafyada nasıl yaşanırdı falan bunların hepsinde bir arada düşünmeye çalışınca tabii ki e, yani doğru bir cevabı yok bunların. Ama e, kesinlikle hani bir dalganın kabarması ve hani çat diye suya geri düşmesi ama istediği etki yaratamamasını düşününce, ya belki liderlik değil ama kurumsallaşmak açısından, acaba daha farklı bir yaklaşmamız gerekiyor. Çünkü ben hatırlıyorum, o dönemde çok reddediyorduk yani. Hayır, biz kesinlikle kurumsallaşmak istemiyoruz. Ama kurumsallaşıldı diye. yani. Ben olduğunu düşünüyorum. Haziran Hareketi, Gezi Partisi, yani insanlar bir kurumsallaştı da o da olmadı yani. Haziran Hareketi öyle bir şey bir... değil yani. Orada farklı bir şeye ihtiyaç var. Yani daha yayılmasını sağlamak, başka alanlar açmak, bir takım alanları doldurduk ama o alanları yeterli bulmayıp da hani şey gibi birbirimize dokunmayı, birbirimize dinlemeyi bıraktık gibi. Gezi'nin farkı biraz oydu ben hani çok mutlu hissediyorum, onun için çok güvende de hissediyorum iyilik şekilde ve hani şey gibi işte sokaklara masalar atılması, insanların tanımadığı insanlarla acayip hani Başkasını yolda tanımadığın bir yani istihazda normal dururken tanımadığın insan sana laf atsa bir geri falan gecenin bir saati özeldi Orada şey abi tahsil mi lazım falan modunda. Hani şeye farklı bir videoda açıklık vardı. İnsanlar birbirini dinlemeye çok açıktı. Ya da halaya çok açıktı ses duyunca falan. Gecenin üçünde böyle kalkıp ne halay mı varmış gidelim falan diye kaldı. Hani günlük hayatımızda biraz bireyselleşme, modernleşme şey. Kendi kabuğumuza çok çekiliyoruz. Öyle bir yanı da var. yani Böyle daha izole hayatlar yaşayıp daha güvenli getrolarda takılıyoruz. Hani o biraz daha yani sana benzemeyene o güvenli alanın açma hali gibiydi. Ben hayatımda TGB'lilerle yürümemiştim mesela falan. Çok ilginç bir deneyimdi falan. Ya da Zeliş var mesela. Benim için gezi deyince Zelişle ilgili. Yani Zeliş direkt geliyor ve boysan da geliyor tabii de. Zeliş çok acayip geliyor. İlk günden son güne biz çok fazla Zelişte. Selin neden? Sen de vardı o zaten. O kadar iç içeydi ki herkes herkes iç içeydi ama lambaların açık tutulması konusunda Zelişte çok devrilmiş Şey bir sabah işte bu kapatılma park falan şeyinden sonra Zelişte şeye çıkmıştık. Hani ne oluyor ne bitiyor sokakları gezdik tünel'e kadar, tüm ara sokaklara baktık. yazılamaların bu çektik. Ve bir grup genç işte Taksim Meydanı'ndan kapatmıştım çevik kuvvet. Bir şey söylüyor. İlk bir beynim algılamadı baktım İstiklal Marşı okuyormuş ya bunlar falan diye böyle bir şey yaptık böyle bir ayırt ettik ve şey yaptık mesela orada öyle bir hani transa geçmiş okuyorlardı ki şeyde o başka bir kafaydı hani biraz daha kendini bıraksan sen de okuyacaksın ya da şey var şey derdi ya TGB'lerle yürüyordum ve bir anda kendimi şey okurken buldum İstiklal şimdi bir şey daha var Onun şeyde, 10. Onu, yıl 10. yıl Marşı okurken buldum falan diyor falan böyle çok acayip günlerdi ve bunu kesmek, yani siper tarafını demiyorum tabii ki. De. <gülüyor> o biraz talihsiz olmuş ya. ya talihsiz demeyelim. Şimdi yeni kimliğin, yeni şeyden dolayı böyle beyanlarda bulunmuyorum. Yok <gülüyor> Yo, ben bulundum. <gülüyor> Sen bu gerek yok. Öyle bir hal. Yani biraz dinlemeye kapatmak kendimizi gibi geliyor. Yani formlar var onu bir kazanım ya da ...benim gezi böyle geziyi kaybettik falan diyorlar. Gezi falan kaybetmedik ya. İnsanlar bir şey gördü ve hani... ...bir nesil bir şey gördü. Bu kolay unutulacak bir şey değil. Biz bunu unutmayacağız ve hani... ...öyle da böyle bir şekilde hayatımızda bir şeyler değişti. Ya şöyle bir şey var. Ee, bir kalkışmalar her zaman sonrasının bir şekilde stratejik hamlelerle getirilmesi gerekiyor. Yani her zaman o kadar eğlenceli olmuyor çıkacağız bunun devamı. Eğlenceli olması gerekiyor. Biz ne mesela... talep edeceğimizi bilmiyorduk. Yani ha. şimdi mevcut siyasette Aynı. de sosyal politika olsa ilkesel bir şey çıkmadı. ya. Yani gezi gezi parkı kalsın. Okey. İşte vali istifa etsin falan. Yani bunlar talep değildi. Sosyal hani senin daha genel bir çerçeve talep etmen gerekiyordu bence. Hani biraz vizyonsuzluk mu yaptık i̇şte, acaba? İşte ondan bahsediyorum. Yani orada... <gülüyor> Ee, aslında kurumsalaşmak derken yani biraz örgütlenmenin hani bir şey, kurumsal bir hale taşınmasından bahsediyorum. Yani Birleşik Haziran Hareketi biliyoruz yani belli küçük bir çevrenin hani oluşturduğu bir şey ve çok çok şey önce <gülüyor> <gülüyor> biraz önce Eda ile Birazdan Dayansınlar. Genelde kolyelerimiz geliyordu, olmadı böyle. Biraz önce ile konuşuyorduk gelirken işte Abbas Ağa'daki geze anmasına gittiğini söylemişti. İstersen sen anlat ha, hatta. Evet, evet. evet. Ee, işte derseniz ilgi biraz zayıftı tabii Önceki senelere göre ee, Bir de arkadaşımla oturduk böyle o, o da şey dedi O da forumlara katılan aktif bir insan Forumlarda Ya dedi burada dedi geziyi ben hiç hissedemedim Sonra baktık çevremize Çünkü hani o bileşenlerin hepsi Orada olmayınca bir gezi olmuyor Hani o bir, bir Bir adalı içindeki o zenginliği Aslında gezi de o aslında Senin yani dediğin gibi yabancı olana Kendini açmak ama bakıyoruz, orada mesela çok fazla feminist yapıları göremedik orada. İşte LGBT yoktu zaten. Ee, e, Antikapteş Müslümanlar nerede? Kimse bilmiyor. Hani e, o, o yüzden orada tabii geziyor orada hissedemememiz çok normal yani idi. Yani biraz moralimiz orada biraz bulundu hatta hani... E, yani bir toplumsal hareketin tabii... Ee, ya da işte bir isyanın tek bir sebebi olmuyor. Yani çoklu sebebi. Baskılar çoklu geldiği için. kalkma sebepleri de çoklu oluyor genelde. Ve... <gülüyor> Arada muhabbeti şey alıyor. Ben yapmadım. Ya bir de herkes farklı sebeplerle Sakıldın çıktı sokağa. Yani bir insanın diğerine çıkma sebebi bir değil. Yeşim var mesela. Yeşim geziye gelme sebebi şey diyor. Seni aramıştım. İşte Yeşim aramış beni hatırlamıyorum. Şey demişim kıza. Böyle, ya şu an Toma'dan kaçıyorum konuşamayacağım lütfen sonra arar mısın demişim falan. Öyle anılar var falan böyle çok ilginç. Mesela o da şey diyor benim geziye gelme sebep, sen böyle deyince ben gelmemezlik edemedim falan dedi. Yani atıyorum o başkası için geldi o öyle geldi bu böyle geldi o evime top attılar dedi geldi falan. İşte böyle... mesela bugün yaşananlara bakıyorsun insanların başına çok daha kötü şeyler geliyor ama kimse kimse için bir yere gidemiyor. Ya öncesinde de bir şey vardı. Biz belki tekrar bir şey... De, bir öncesinde öyleydi. Şey ayıp, Allah'ım ayıp dedim. Taşlayın <gülüyor> beni şuradan. Şey hatasına Hata, bak <gülüyor> yükseltiyorum beni. Ee, tekrar bir gezi olmayacak. Başka bir şey olacak. Yani tekrar bir gezi, ayrıca geziyi tekrar şeyde hani... Bu şeye dönmeyelim lütfen. Hani geziyi anmak güzel hoş ama gezide neyi andığımızı bilmek yani gezide başka bir şeye ihtiyacımız var. Bir şey olacaksa başka bir şey olacak. Kuşarlama isyan olmaz evet. yani. Evet. <gülüyor> verdik işte sıcak dönemi olsun. Şey olmasın. Önden de önce bir tane isyan istiyoruz kimse dış mikraklara duyulur falan burada hani hep diyor biliyorsun de mesaj yollayalım <alıyordum gülüyor> <mı>? geldim <gülüyor> hemen, hemen not aldım ben de geçen sene sonra bir eylül'de gel şeyi vardı Evet evet vardı İnanılmaz başarısız olmuştum. Gel <gülüyor> <Ya gülüyor> çünkü face'e olacak insanları bir şey çağrısı. değil bu? Ya ben çok klasik belki yorumlayacağım hani böyle saçma sapan olacak ama şöyle bir şey var şimdi gezdeki o bir bir, bir bir araya gelme hali aslında işte hiçbir çağrının olmayışı hani bir anda böyle isteme hali falan hani şey ya insanlar bir anda bir şey istediler yani hani hava çok sıcaktır ve hadi bir yürüyüşe gidelim gibi bir şey hani çok anlıktı çok böyle işte bir anlam yoktu bir amaç yoktu bir mesaj yoktu aslında yani tabii ki yoktu derken böyle içini boşaltmıyorum bütün olan bitenin ilk başlangıç meselesini de hani böyle çok politik bir kaygı yoktu orada böyle çok bariz bir yerden işte mesela kapımın önündeki bu işte atıyorum çöp kovasını kaldırılmasını istemiyorum. Çünkü benim için efektif bir şey <gülüyor> bunun burada durması diye. Çıkıp aa ne oluyormuş birileri kaldırıyor mu o zaman bir bakayım falan diye anahtarını alıp böyle terliklerinde çıkıp soka ondan sonra da şey hani ne oluyor ya burada falan deyip bir anda böyle olayın içinde kendini bulmak ve işte atıyorum görevlilerle tartışmak falan yani o şeyi kurgunun içinde. Hani gezinin biraz meselesi öyle gibiydi sanki. Yani o yüzden belki de o kurumsallaşamamak meselesi. Hani çünkü orada kimsenin şey kaygısı yoktu böyle işte büyümek hani bir şey olmak ve onun üzerinden ilerlemek falan değildi. Ya ben şu an bunu istiyorum ve bunun olması için de buraya geldim. Aslında ne bir yöntem var ne bir işte nasıl yapacağını bilme hali var. Bir de bir şey hedefleyerek oraya gelme hali de yoktu aslında. Hani biraz canım yandı yani. Hani o acel bir refleksti bence. Hani ya. arı soktu ve o anda Hı -hı. aa diye bağırdın falan gibi bir şey ve sonra şeyi işte bu sefer farklı kollara şey yapmaya başlandı İşte buna ne iyi gelir, ne yapsam canım yanmaz, daha az yanar ya da işte sonrasında ne yapmak gerekiyor falan. Gezi biraz böyle bir süreçti bence. Hı -hı. Ya zaten aslında şey de var, yani o işte ısmarlama olmaması mesele falan. Yani, Sonuçta geziye girenler de çok örgütsüz hı hı, insanlardı, hı. çoğunlukla ya da öyle adlandırılan insanlardı. Ee, ve orada mesela e, bir Taksim Denizması toplantısında bir kadın şey dedi, kalkıp böyle ya da biz böyle ağaçlar kesiliyor, eyvah falan diye böyle sokağa çıktık. Ondan sonra bir anda kendimiz acayip bir şeyin içinde bulduk, böyle hızlandırmış <gülüyor> demokrasi kursu gibi <gülüyor> dedi resmen. Yani şimdi o hızlandırmış <gülüyor> demokrasi <gülüyor> kursunu... Yani çok güzel bir şey söyledi. O <Gülüyor> toplantıda da herkes gülmüştü. Çok hoşumuza gitmişti. Ha yani biz keşke daha ileri böyle hani bir kazanım elde edebileceğimiz bir şey elde Çünkü kazanım elde etmediğimiz için. ...aslında biraz da bağışıklık aşı yapmış olduk yani. Hı hı hı. Bence bunun nedeni sürdü arkadaşlar. Keşke o seçimler bir yıl sonra falan olsaydı. O seçimlerin tarihi yani o kitlesel gücün... ...ben nasıl tatava yapma bas e dönüştüğünü izledim... ...ve evde her gün gidip bir köşede ağladım falan yani. <gülüyor> <gülüyor> yani şey diyorum... ...o yerel seçimlerin tarihi başka bir yerde olsaydı... ...atıyorum altı ay sonra olsaydı, bir yıl sonra olsaydı... Ve o kitle tatava yapma, basket gibi bir şeye evrilmeseydi belki şu an başka bir yerde olacaktık ama geçmiş geçmişte kaldı. Paralel evrenler bunu yaşıyorlar zaten. Onu şu an şey yapamayacağım, ona üzülemeyeceğim. Ben şimdi senin tabii... E politik aidiyetlerimle ilgili bazı şeyler sormak <gülüyor> <sarıp gülüyor> isterdim ama <gülüyor> yani şey senin var. aidiyetin değil ama hani senin ait olduğun politik kuruluşta. Bence açık açık söyle ben ait olduğum politik kuruluşa da söyle ben ya geziden açıkçası sonra. Açıkçası şöyle gibi düşünüyorum gibi. ben hani bu işte CHP böyle gezide bir işte demokrasi gücü gibi ortaya çıktı. Kendisini o şekilde sunmaya çalıştı Ya çok da öyle falan. sunamadı aslında. Çok yani da sunamadı çünkü şey zaten içeriği İnsanlar elde ne var diye baktı. Bak açık açık söylüyorum sonra bu kayıtları yüzümü uçaklar ama yani şeyi de söylüyorum ben görüşmek. ya elde ne var bakıldı ve şey dedi burada bir CHP varmış biz buna bir ocupa CHP falan başladı sonrasında evet, koçak, biz buna bir girelim <gülüyor> biz bunu bir işgal edelim şuradaki hetero yaşlı beyaz adamlar bir köşeye çekilebilir mi acaba falan dediler ama o hetero beyaz adamların köşeye çekilmemesi sonucunda bir şey oldu böyle karşılıklı bir inatlaşmaya dönüştü ve işte baktığımızda keşke o Hetoru beyaz her köşeye çekilseydi de gizli buna daha fazla abına Köşeye çekilmezler çünkü yani çok uzun bir geleneğin temsilcisi o insanlar. Yani ta işte hani Osmanlı son demlerinden itibaren bugüne gelmiş bir Yapıdan bahsediyoruz bence aslında. Bence o adamla bir şey ee, keşke. Yani, yani bence CHP, CHP bayağı şeyi hani son zamanda tamamen açık etti. Ama ben her zaman kaşınmışımdır CHP denince. Çünkü bayağı o altı okun beş tanesini atabilir yani. Tek okla bence gidebilir. Çünkü sadece devlet, devletçilik üzerinden gidiyor şu an. Zaten çok açık açık artık rengini iyice açık etmiş oldu. Sadece kırmızı bir rengi var. E, başka da. <gülüyor> başka da çok bir şey yaramıyor. Yani demek mekansı... ki bir şarkı da olabilir. <gülüyor> bir dakika lütfen Aynen. sansür et, sansürlemeyelim. Süm <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> böyle politik. Hayır bunu söylemek. Deminden beri gözümün içine bakıyorsunuz konuşurken. <gülüyor> Kendi otosansürlerine <gülüyor> de... Hani, Siyaset peydatına duruyoruz. Yani biz tamla yani... Ya tatlış ya, tatlış o gün ne hissettik, bugün ne hissediyoruz falan Gördün yapacaktık, nereye gidiyoruz? Hislerimiz, hislerimizi konuşuyoruz. aslında şey böyle... Arkadaşlar biz suya sabununa dokunmak istemiyoruz. Leventem olarak güzel falan diye. Neyse CHP ile ilgili planlarımızı başka zaman ben sana şarkı girince açıklayacağım. <gülüyor> Yok, bence Ayşe canlı mı? yayında konuşalım daha keyifli. <gülüyor> selam <gülüyor> Partiden attılar. Neyse, şeye dönelim. Bu e parti yüzünden ya. Hadi dönelim buraya. Otur. İşte kılıçlar oğlum eğer kiton denliyormuş. <gülüyor> Elif'in hiçbir suçu yok arkadaşlar. Hepsi benim ağlamam. Ben şeyini bilmiyorum bile. Yani sadece senin ağzın hadi ben CHP'ye de söylediğim için bunlar. Arkadaşım sirkener'e kendine gel. Azıcık biraz hetero beyaz erkek kısmını köşeye çek falan geçen bir ilçeyle buluştuk. Katköy ilçeyle buluştuk. Dedik onu yapayım. Falan ve şeyi anlattım. O çok kötü. Yani daha çok bize alın açıklamaları lazım. <gülüyor> yani Sadece bize şey de söylüyorsun, değil mi? Biz bunu başka kimseye paylaşmamamız gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Lütfen kimseye yaymayın. Bu nasıl falan mı? Şöyle bir şey var. Bunun CHP'si, HDP'si, AKP'si, MHP'si şusu su yok. Yani biz bir vitrin, zaten LGBT'lere bir vitrin olarak orşamaya bile gelemedik ama yani bu kadın katılımı ya da katılımcılık ya da kat, işte sosyal politika falan dediğimizde azıcık şeyden çıkılması lazım. Bir Gerçekten biz bize bıraksınlar şu yönetimi ve nasıl olabileceğini biz onlara bir gösterelim. Bahane. Ben bunu açık açık söylüyorum yani biz bir femiki bir yönetse şu ülkeyi bence çok <gülüyor> aç. Bir yerlere gelebilirim. Tam insanına söylüyor yalnız. <gülüyor> ne anlıyorsun? <düşersin> <gülüyor> teorilerim de var da oraya hiç girmeyeceğim ben çünkü bir sosyal olarak katılıyorum söylediklerine. <gülüyor> <gülüyor> yani bize bir Partileri bize bıraksalar, bence çok eğlenceli şeyler Parti olabilir. <gülüyor> Geçen öyle bir şey oldu zaten. Bu de. onur haftası lobisi için Almanya Köyüme Belediyesi'nden Belediye Başkan Yardımcısı gelmişti. Orada şeyi anlattık işte bizim derneklerin, gebe derneklerin temel geliri partilerden kaynaklanıyor. Şeyde Hangi siyasi partilerden <gülüyor> şey, şey, Club Partisi... <gülüyor> Böyle anılar var. Bence bir şarkı alalım. Ben çok şey dedim. Zaten siyasi hayatım da bitti. <gülüyor> Önemli şey değil. <gülüyor> Önemli benim seçmeyi ama. Çıkışta teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> o zaman şarkıdan sonra burada istek var. Geldi son. Nasıl bana güvenebilirdin Ne istiyorum bir sor bakalım Bir dur bakalım Belki ben haklıyım Bir tutturmuşsun çapulcu bunlar Hepsi ay yaş evet nasıl da bildin Geç bunları geç Gel sadede gel şu geziye bir kere de iyi bir şey söyle Güya yanımdaymışsın hep Güya Güya beni severmişin. Güya Nasıl da yalan Güya yolundaymış her şey Güya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 Nasıl da yalan Güya yolundaymış her şey Güya Güya mutlu mesutmuşuz Güya ığımız yerden o politik çerçeveyi çizmeye ve değerlendirmeye tekrar. Bence konuyu değiştirebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> ya da eee şey Eda'nın yapmak e... istediği bir duyuru vardı bu arada. Aa, ha, evet, evet. E, aslında Elif e, Aslında e... Eda yapacak. Mı? Eda Konuşma çok çok konuşmuyor. Neden Eda yapacak bu <gülüyor> Ceza olarak falan öyle. Evet. Bu bir e... ceza mı? Çok kalın. Bir köşeye gidip üzüleceğim. Konuşmak anlamında değil.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 uzmanlardan yardım alabilirsiniz. Ve muayene olabilirsiniz. Kurtuluş Polikliniğinde her salı akşam 7-9 arası. Detayları elinden aldım. Yani Eda'nın da söylediği gibi bu işte kaşımız gözümüze bir şey olduğunda daha rahat buluyoruz. Gerçi onları da şey ihmal edebiliyoruz. Biçikoliksek falan. <gülüyor> Öyle meseleler var ama bu jinekoloji hizmeti normalde hepimizin 6 ayda, bilemedim bir yılda bir gitmesi gereken bir mesele. Ve ama o kadar jinekolojik için diye bir şey var, hepimiz yani birçoğumuz deneyimlemiş olabiliriz yani bir jinekoloğa gittiğimizde oradan mutsuz çıkıyorsak ya da kendimizi kötü hissetmiş, karamsar ve şey çıkıyorsak, büyük ihtimal jinekolojik şiddeti uğramış olma ihtimalimiz var. Bu konuda işte LGBT'lere baktığımızda aslında geyler de der çünkü trans erkek olup eşcinsel olmak da mümkün. O nedenle LGBT'leri diyoruz. Ee, daha fazla uğrayabiliyor çünkü şey gibi işte önce evli misin diye soruyor falan. Dur ben evli değilim evlenemiyoruz daha falan, <gülüyor> <gene> falan. <gülüyor> <gülüyor> meseleleri bir anda ardından diğer adam şey işte doğum kontrolü konusunda bir sıkıntı yok çünkü hamile kalamıyorum ama şimdi şey var başka meseleler var falan diye. Yani bir sürü jinekolojik şiddet diye bir blog var bu arayanlar için şey yaparsa insanların bir iki tane akademisyen başlatmıştı iki yıl önce falan. Jinekolojik şiddet deneyimlerini paylaştıkları bir blog. Hala işte deneyiminiz varsa oraya yollayabilirsiniz. Orası bir okuma güçlenme alanı. Bu konuda bir şey yapılsın denildi ve her salı yedi dokuz arası orada bir jinek olarak ücretsiz ve anonim bir şekilde. Çünkü devlet hastanelerinde atıyorum kimlik rengine göre şey yapıyorsun. Sen mavi kimliğini almışsam ...şey vermiyor sana, randevu vermiyor jinekoloğum. Ama hani senin mavi kimliğin olabilir ama başka soruların olabilir falan. Bir sürü bir kompleks şey var. Devletin sistemi seni bir zaten. Ya da hormon kullanımı var baktığınızda trans kadın ya da trans erkekler için. Ve bu hormon kullanımını yaparken her zaman böyle bir doktor kontrolünde yapmıyoruz. Ya yani da devlet hastanesinde bu enero kriminoloğa gidince sen meseleni anlatman biraz uzun sürüyor. Çünkü öncesinde başka proseslere başlamış olman gerekiyor. Bu o konularda da fikir alabileceğimiz bir alan yaratmak. Biraz da anonimliği sağlamak. Kimse seni bildirmeyecek, etmeyecek. İşte istersen dün giden arkadaşımız şeyde, istersen hesap makinesi de adına. Hesap makinesi düzenli olarak muayeneye gelecek falan. <gülüyor> Öyle bir şey olabilen <gülüyor> bir alan yaratmak. E şey, o nedenle gelin, kontrolde yaptık lütfen falan gibi. Evet, Herkes, evet. Ihmal, ihmal etmeyin. İhmal etmeyin. Evet. Sağ olun Evet. Şey, ee, yani Birkaç şeyden bahsedeyim ben. Kendi kendimi şahidim o hasta benim hesap makinesi. <gülüyor> Ama amacı bu değildi. <gülüyor> de, kadar kadar değil de. Anılım kalacak. Ama <gülüyor> zaten hesap makinesi değil. Portakal olan bende falan diye. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle bir kere kesinlikle kimlik sormuyorlar. Ya pratiklediğim için ben anlatmayı mühim buluyorum. Kimlik sormuyorlar, isim sormuyorlar. iletişim adresini isterseniz siz. Hangi adresi vermek istiyorsanız, hangi kanaldan iletişimek istiyorsanız o şekilde sağlıyorlar. Ve şey böyle hani devlet hastanelerindeki o uygulamanın aksine sorgulandığınız bir yer değil de sizin gidip doktora sormak istediklerinize cevap bulacağınız bir yer gibi olmuş. Ee, ya Ben açıkçası kendi adıma memnun kaldım. Çünkü şey, işte yıllarda bir sürü jinekolog gezip gezip böyle mutlu olamayıp gerçekten Elif'in bahsettiği gibi o jinekoloji jinekolog şiddeti mi? Hı. Onu yaşamak böyle sinir bozucu ve işte deneyimleyip birbirimize aktarıyoruz sürekli bak şuraya gidebilirsin, buraya gidebilirsin açık olmanın sorun olmadığı insanlar var, işte özelde daha farklı devlette daha farklı ama özele gidemiyorsun vesaire Ya inanılmaz verimli olmuş benim anladığım kadarıyla e, doktorumuz da yardımcıları da ya yani bütün uzmanlar orada çalışanlar e, gayet ılımlı yardımcı olmak için bekliyorlar ve gerçekten sizin kim olduğunuz çok da umurlarında değil. Yani o ifşa sürecini işletmiyorlar. Bence en mühim olan kısmı burası. Ya kendi adıma söyleyeyim. Çünkü şey bundan sakındığım için değil de benim işte var olan durumum işte anatomik fizyolojik durumum yerine başka şeyleri umursuyor olmaları sinir bozucuydu. Böyle bir şey yok. Bence gidin mutlaka işte mesela simir testinizi yaptırabilirsiniz ücretsiz bir haftada sonuçlarınızı alabiliyorsunuz ki çok çok önemli bu. Onun haricinde diğer testler için de her şekilde yardımcı olabiliyorlar. Hormon testleri, işte e, ne vardı, işte HPV vesaire diye. E, bu arada e, yine şişli belediyesinin e, bir uygulaması var. Diğer poliklinikte mezarlığa yakın olan merkez polikliniğinde evet, orada da AIDS için test, ya yani AIDS ve diğer hastalıklar için. Hı hı. E, test yaptırabiliyorsunuz. Test? Evet evet evet. Orada da yine o uygulama çok güzel. Yine isimsiz, yine işte kafanı takılan her şeyi sorabiliyorsunuz. Çok ılımlı oradaki yine şeyde çalışanlar, ilgililer. Ayrıca bir de psikiyatri desteği de alabiliyorsunuz isterseniz. Hepsini deneyimlemiş olarak tavsiye ediyorum <gülüyor> <gülüyor> ki ben gayet zor bir hasta oldum giderken. <gülüyor> o yüzden rahat rahat gidebilirsiniz. Yani test yaptırmak konusunda hafta içeri 5-8 arası gitmek mümkün. Hmm. Aynı şekilde mülteciler de bu hizmetten diyor Mesela öyle bir yeri var. Ve orada bir tane de pratisyen hekim oluyor. Gitmişken muayene olmak. Yani genel sağlık büyük olduğum falan modunda da bir muayene olmak mümkün oluyor ve Kimse sizden kayıt istemiyor. Atıyorum istediğiniz bir ismi sallayabiliyorsunuz. Gerçi ben sallayamıyorum. Beni tanıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> o anonimliğimi yitirdim ben bir belediye çalışanı olarak. Ama şimdi jinekoloğa da gidemiyorum. Kendime feminist jinekolog bulmam lazım. Falan yani o açıdan bakınca şey yapamadım. Şimdi buraya gitmek Hay Allah falan diye. Hani başkalarına şey yaptım. İnsanlardan feminist jinekolog tavsiyeleri bekliyorum. Lezbifem de var. <gülüyor> yani biz evet. bir şey yaptım. Hemen mı? şey evet. Lezbifeminist.com'da e, jinekolog tavsiyeleri olan bir sayfamız var. Oradan da isteyenlere ayrıca tavsiyede bulunabiliriz. Ben sana tavsiye ederim. <gülüyor> <gülüyor> var. İşte her şeyin bir feminist ve LGBT'yi dostu lazım bir boy. Her şeyden. Her meslek elemanından bir boy istiyoruz. Mümkünse hepsini istiyoruz falan. Sonra <gülüyor> yani doğum Gezi deyince aslında böyle bir şey var. Bu yerel yönetim anlamında Gezi sonrası mesela LGBT hareketi. Yani ben belediyenin kapısından girmemiştim. itiraf ediyorum. Hiçbir işim olmamıştı. İşim olacağını da umut etmezdim. Hatta mümkünse da falan. Sonra bir de Allah'ım aday gösterelim aday olalım dedi bizim bazı arkadaşlar. Sonra böyle bir belediye varmış burada. Bunlardan bir de bir şeyler talep edelim falan dedi. Çok böyle şey anlatıyorum ama. O da işte hem adaylar çıktı. 13 tane adayımız falan oldu ülke genelinde. Bunlardan sadece sebep seçildi. Beşiktaş ıı, belediye meclisinde açık lezbiyen kimliğiyle bir arkadaşımız şu an belediye meclis üyesi mesela. Onun işte boysam vardı. Rahmetli diyeceğim. Çok acayip geliyor böyle olunca, o da Şişli'de belediye başkan danışmanı oldu. Onların da sağladığı bir şey. Yerel yönetimlerle LGBT hareketi bir tanışıklık geliştirdi. Şu an Şişli'deki toplumsal eşitlik biriminin de temel şeyi ben şu an orada çalışıyorum. Öncesinde böyle o toplantıda vardım mesela. Arkadaşım bize eşitlik bir falan diyen karşı taraftım. Ben bu tarafta şimdi belediye tarafı olmak şey oluyor. Hala STK'cıyız galiba. Bize de öyle muamele ediyorlar içeride ama şeydi, LGBT hareketi kamuyla yani bir tanışıklık vardı ama yerel yönetimlerde aktif olarak yer almaya başladı. Gezi'nin bir çıktısı biraz da buydu. Yani şimdi bu jinekoloji, hizmetik, resizif testi şeyinden belediyeler onur haftası için etkinlikler yapmaya başladı falan. Bunlar yeni yani. Gezi'den önce böyle bir diyalog yoktu. Böyle bir muhabbet yoktu. Böyle bir olasılık benim aklıma gelmiyordu. Öyle bir şey var. Kötü şey, ya iyi şeyler de oluyor falan diye öyle avutmanın Ülkemizde evet. güzel şeyler de oluyor. <gülüyor> <gülüyor> o haberci gibi hissettim kendimi. Evet, sonrasında <gülüyor> 7 Haziran'da da işte bir eşcinsel açık kimlikli bir eşcinsel aday vardı. <gülüyor> ee, gerçi işte sonrasında bir anda savaş başlayınca <gülüyor> e, her şey böyle bir üst oldu ve bütün bu görünürlük meselesi çok garip bir yere oldu. Yani görünürlük meselesi kendisi tabii garipleşmedi de. E, LGBT mücadelesi hani o tabii geziyle bağlantısı da insanların kafasında belki biraz silikleşmiş olabilir. Hani bir e, daha liberal bir hak mücadelesi gibi belki görüldüğü için şu andaki ortamda bu çok vahşet dolu ve hani şiddetli ortamda biraz daha e, farklı bir mecraya evriliyor gibi okuyorum ben yavaş yavaş ve bunun e, daha tam tersine doğru evrilmesi için yani bizim o daha ee, şimdi işte birkaç sene önce yaptığımız daha radikal bir LGBT mücadelesini de yeniden kazandığımız için belki de biraz daha bu şiddet ve savaş ortamının daha bir durulması gerekiyor herhalde. Çünkü din, yani insana dinleyecek hali kalmadı gibi hissediyorum ben dahil olduğum politik çevrelerde. Hani evet tamam LGBT mücadelesine hak veriliyor ama bir yandan da ya biz bunu şimdi insanlara nasıl anlatacağız gibi bir dert de var. Hı -hı. Yani çünkü baş dertler bambaşka bir hale geldi. Yani insanlar çok e, pedi şekillerde işte böyle yüzlerde falan öldürülmeye başlayınca bu böyle ikincilmiş gibi kalıyor. Hı -hı. Halbuki e, aslında cebetim mücadelesi biraz bizim bedenlerimizle ne yaptığımıza dair bir şey. Yani bizim bedenlerimiz sürekli disipline etmeye çalışan bir sistemin içinde yaşıyoruz. E, böyle bir modernite içinde yaşıyoruz. Ve burada hani o işte biraz önce konuştuğumuz ya işte Gezi'de böyle çok bireyci değildik, herkes birbirini dinlemeye çok açıktı falan diye. Onları da hani düşününce yani başka bir şey yaşamaya başlamıştık Başka bir şeyin umudunu yaşamaya başlamıştığımız için insanları dinlemeye o kadar açıktık belki. Bugün mesela pek çok insandan şey duyuyorum, ya çok tahammülsüzleştiğimi hissediyorum. Ah, aynen aynen. Kimseye dayanamıyorum yani böyle saçma sapan işte ne bileyim çok antifemist bir laf ediyor. Yoturup onu açıklamak yerine böyle gerçekten ya öf deyip gidesin geliyor diyor. Mesela Ben de biraz hissediyorum kendimde onu. Ee, ve biraz şey e, geleceğe bakınca ya yani buradan nasıl çıkacağız? Bu, bu yolun çıkışı nerede diye sorunca yani hakikaten çok net bir cevap alamamak çok e, sürekli bir üzüntü haline sürüklüyor aslında. Belki bugün hani bu üzüntü halinden nasıl çıkabiliriz? Bu hüzünden nasıl çıkabiliriz? Antidepresan. <gülüyor> <gülüyor> yani çünkü o gezide yaşadığımız neşe herhangi bir antidepresanın sağlayabileceği bir neşe değildi. Hatta sen tabii psikolog olarak daha iyi açıklarsın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o zaman bir araştırma yapmışlardı. İşte gezi döneminde insanlar sürekli şiddete maruz kalıyorlar sürekli işte ne bileyim iktidar odaklı tarafından aşağılanıyorlar ve hedef gösteriliyorlar ve buna rağmen herkesin keyfi inanılmaz yerinde. <gülüyor> ya bu nasıl mümkün olabilir? Stres seviyeleri çok düşük. <gülüyor> böyle olmaması gerekiyor. Evet Bir yandan oradan kaçıyorsun, buradan kaçıyorsun işte bir, bir yandan gaz yiyorsun, ardından su yiyorsun. <gülüyor> Ama bir yandan da çok mutlu. <gülüyor> hayır, hayır yani şey de bir yandan bizim işlerimiz durdu mesela şirkette böyle hani işte projeyi iptal oluyor, bilmem neler iptal oluyor, bayağı kötü gidiyor aslında yani Haziran boyunca yattık hiçbir şey yapmadık ee, sürekli işte işe gittik akşamına gaza gittik falan ee, ama ya o zaman o kadar da mutlu da değildik aslında bir yandan işte ya işte e, hani işte ne bileyim işler kötü gidince genelde de onu mutsuz olursun Ha işte zam alamayacağız şunu yapamayacağız bunu yapamayacağız ama hiç umurumuzda da değildi yani açıkçası gerçekten <gülüyor> Ama ne olacak ya işte ekmek soğan yeriz bir şeyler falan bir <gülüyor> yani çünkü şeyi de hissetmiş ve o dayanışmanın seni böyle yarı yolda bırakmayacağı hissini almışsın bir kere zaten o devam ediyor yani. E, orada yani bak para falan geçmiyor bir şekilde her şey oluyor yani bak işte ne aç mı kalıyoruz hayır açıkta mı kalıyoruz hayır tam tersine e, evinde hissediyorsun çünkü hiç hissetmediğin kadar. E, ve güvende hissediyorsun ve sanki herkesi tanıyormuş gibi hissediyorsun. O öyle bir his vardı ve gerçekten bir daha yaşanır mı umarım olur ama ama işte e, şeye de gelmek istiyorum. Yerin anlattıklarından doğru şu an bir kafamda birleşik belirdi. E, ya yani o barış ortamının sonucunda hani e, onun da katkısı oldu böyle bir şeyin olmasına ve doğru ve ne oldu sonra da zaten iktidar bu barışın kendisine yaramadığını gördüğü anda zaten çark etti ve savaş ortamına geri dönmesi de bence bununla gene bağlantılı. Böylece e, insanların savaş birinci önceliği olunca çünkü diğer her şey e, geri planda kalıyor ve zaten e, yani onca olumcul olan şey oradan kaldırmaya çalışıyor. Hani onu bir şey, bir yapıcı, bir dayanışma bir şey örneği yani ne yapacağız, ne olmalı, onları düşünecek vaktin ve enerjin de olmuyor. Şu an gene o hendeğiz. Ee, forumlar gerçekten çok e, iyi bir kazanımdı. Hani keşke devam edebilseydik. Küçük çaplı e, devam ediyor ama şu an galiba bir tek Şişli Merkez Forumu devam ediyor. Evet, Yoğurtçu yani. farkında da kalın foruma. Evet. Maçka. Maçka. Onlar sanırım. Hı -hı. Onlar iki Hı -hı. Komşu kapısı derdi. Komşu kapısı var. var. Hı. Evet. Hı. Birkaç forum sürüyor galiba. Hı hı. Yani. Biz sürekli devam ediyoruz. Şişli merkez forumundayım aynı zamanda. Bunu olsun da yapayım. Her perşembe 20.30'da Sıracın Parkındayız toplanıyoruz. <gülüyor> Bekleriz herkesi. <gülüyor> Facebook'tan beğenebilirsiniz. <gülüyor> Sosyal medyadan bizi destekleyin. Vallahi böyle yapmadan fanpullardan duyuru olacak. Bu arada geçen e, gezi anması yaptık. E, Belki nevlen farkında, sürücü bizler farkında. E, orada da kuyruğu tango yaptık mesela. Aa evet, <gülüyor> çok güzeldi. Ya o aa, o gün de anlatalım aslında. <gülüyor> çok enteresan. <gülüyor> ilk defa Parkı biliyorsun sen yani evet. park denemeyecek kadar ufak bir şey aslında ve orada ya... park denebilecek ne bir şey Allah yok tabi. <gülüyor> işte ve oraya bir otobüs polis geldi. <gülüyor> evet evet. Bayıldım <yalayayım>, yani. <gülüyor> i̇nanılmaz yani, inanılmaz ve şey ve bir baya bir 10-15 tane civil polis geldi, oturdular çalıştılar falan filan karşımıza. Ondan sonra. E, hatta bir arkadaş da onların arasına oturmuş hani ne, <gülüyor> ne diyecek bunlar acaba ne düşünmüyor falan filan diye e, ondan, ama baktılar ki hiç öyle hani bir şey de yok ortada ne var bir şey kek getirdik kısım getirdik park oturduk giyiyoruz yani kısım hani. getirdiniz biz tam gelirdim ya seyredin canım kaçırdım çok güzel <gülüyor> <kişi>. toplantı vardı <gülüyor> hay Allah belediyeyi o zaman. Evet, değil, değil <gülüyor> ya onun haftası, <gülüyor> tamam, o, haftası <gülüyor> tamam, o zaman kınama bence o zaman kınamıyorum <gülüyor> Gelip orada yapardınız, bak polislerle falan. Polisler. <gülüyor> Biz önce bir ön diyalog olarak ısınma gibi, ısınma. Şey, ısınırken ıı, bir, bir şarkı. şarkı girelim diyecektim ben de. O zaman buradayız tekrar. Klito, gezegen olan. oğlan. Ağnes hastır, kavganı kaderin kap geçer usandın. Salladın şamarı şafakta, katibi kalem kafeste. Çatladı damarım şaştı, utar andın. Sen yellerin önünde duruyorken o kalbin merhamet bilinir. Terhisli sokaklarda Şeriden mi yasak ne ayol? Şeriden mi yasak hastı kavgan kaderini kafke dursandı salladı çamur şafakza katibin kalemdi kafeste çatladı damatmış Sen utandı zeynellererle vuruyorken o kalbin merhamet diliyor kardeşlik sokaklarda sa ne ayal şeşer eden Kavminden kaç, durma çık evlerden Metal kulelerinden, bodrum katlardan Kubbeli sığınaklarından, tel örgülü çık Kır beyaz camı, duy ağacın şarkısını Göraltını dön, var ardına Emir ver hemen, kaldırın bütün taşları yollardan Dünya hem zemin olsun Seb kalbini, yedisinde dola çarkın kollarına Sonra bağırsınlar etrafında, sola çark Oysa yok, yok hiçbir şey artık orada Oysa ruhun veftun, oysa uçmaya yanmıştı kanatların Oysa talibiz, mecburuz bu alemin sırrına İstat, biz çiçek yetiştiriyoruz ağzımızda Açalım da gel, açalım da gel. <gülüyor> Hadi bakalım bu mesele şeye değinmek istiyorum ben. E, Hayda ama şey anlatıyordu yani eylemi anlatıyordu. Eylemi anlatıyordu. Ben <gülüyor> sinebeziyim sultan. Tekrar merhaba. Ee, işte 40-50 kişi toplandık yani bir otobüs şey <gülüyor> polis bir o kadar sevil polis falan yani gerçekten bu kadar ciddi aldığımızı biz bile bilmiyorduk çok enteresan oldu. İyiymiş. <gülüyor> İyiyim istiyorum. Yani bazı şeylerde bu gezi sonrası zaten hep şey olmuştu. Bir avuç insan var. Onun çarpı beş halinde polis var falan ortamda. Böylelikle yanı olabiliyordu. Ama ya. adamlar işte sonradan şok olmuşlar. Neden? Evet. Ve e, bunlar oturup eğleniyorlar ne güzel. Biz niye geldik ki buraya demişler kendi aralarında. Hatta bilmiyorum sonra halay çektik. Sonra kuyur tango yaptık falan. Bayağı ben evet. onların ayarlarıyla oynamış olabiliyoruz yani. <gülüyor> yani zaten gelen polis eylemlere baktığımızda şeye, yani her yere polis gönderildiği için artık arkadaşlar da şey gibi oldu. Sipariş götüren kuyuriler olur ya. <gülüyor> hani gelirken lütfen iki tane ekmek alıp da gelin falan yani. Buluşma var lütfen kısır yapsın. İşte siviller börek getirsin çevik kuvvet kısırla gelsin. Ya o şeyde gezide bir sahne vardı şimdi kısır ve çevir kuvvetliyince aklıma geldi direkt. Bir kadın şey börek tutuyor işte polislere Aa, falan. Evet, mi? Yer misiniz öyle? Çünkü önce işte eylemcilere ikram ediyor. Sonra polislere de ikram ediyor. Güzel provokasyondu bence o. Zaten sonra suladılar herkese. <gülüyor> Şu an bence böreği beğenmemiştim. Ay. Yemediler ki. Yani yemediler zaten kasklar falan olunca böyle. Gay kıymalı şey değil mi? Biz Ay. böreği sevmiyoruz Aa, tamam mı? Zeytinyağı sarma olsaydı belki formuna dikkat ediyor çelik olması için <gülüyor> <gülüyor> zeka seviyemiz düşüyor saatlikler bence yayıma zeki çelik bence. <çalışıyor. gülüyor> ay gerçekten ben bir şey söyleyecektim unuttum ya. <gülüyor> <gülüyor> oksijen de düştü <gülüyor> şeye bağlamak istiyorum konuyu başka bir yere geçelim bu hani ne hissettir bence biraz kamusal kentli haklarına bağlı kamusal özne oldu. Yani kendi hakkımız, sokağımız, işte parkımız, şehrimiz hakkında arkadaşım pardon bunu yapamazsın deme haliydi. Biraz da bize güçlü hissettiren de buydu. Sonra bu konuda benim aklıma gelen bu merdivenleri de boyama hali vardı. Bir tane emekli madem mühendisi mi? Hmm. Şey miydi? Kalktı ve ben insanları mutlu etmek istiyorum deyip merdivenleri boyadı. Sonra belediye geldi onu griye boyadı. Sonra bir anda o başka türlü oldu ve bir anda Türkiye'nin bir su yerinde merdivenler boğulmaya <gülüyor> başladı. Yani insanlar şeyde pardon ama benim sokağım ve o merdivenin renk olacağını ben söyleyeceğim. Buna sen karar veremezsin. Ya o aslında işte bence şey oluyor. Demokrasiyle yani demokrasi kavramının içine girdik resmen yani. Demokrasinin <gülüyor> özüne vakıf olduk gibi bir durumdu yani. Hani çünkü demokrasi bize işte hep ne diyor öğretildi? Sandalyt. İşte insanlığın kendi, insanların kendi kendini yönetmesi Nasıl kendi kendini yönetiyorsun? Oy veriyorsun. Evet. Birileri çıkıyor hetero beyaz yaşlı adamlar. <gülüyor> onlar senin yönetiyorlar senin yerine. Çocuk <gülüyor> demeyeyim. Yani şimdi bu bu demokrasiden çıktık ve biz gerçek bir radikal bir demokrasiyle bir anda böyle hem hal olduk ve çok da mutlu olduk aslında. Onu da bence geri getirmek için şey demiyorum yani Gezi yeniden olsun anlamı da demiyorum ama o ruh halini yeniden getirmek için de sanırım hani bir şekilde barışın sağlanması için olabildiğince elimizden geleni ardımıza koymamamız gerekiyor. Çünkü gerçekten savaş sürdüğü devam ettiği sürece bizim bizi dinleyecek çok çok az insan var. Yani sadece etik olarak şey gelir evet haklısınız diyebilir ama gerçekten bizim yanımızda yer alması çok çok zor kitlelerin bu anlamda. Şöyle bir şey var. Bu barış, öyle bir şey ki barışın sürmesi dediğinde ne kim bu barış nasıl sürecek bu barış? Ne yapmalıyız? Yani o savaş dediğimiz mesele aslında günlük hayatımızda ailenin içinde işte bir baba çocuğun içinde duyguluyorsa o evde savaş vardır yani. Sokakta sen iş yerinde mobilde uğruyorsan işte orada da bir savaş vardır bu. Aslında kendi alanlarımıza barışı yaratarak ve bu barışı yaratmaya çabalayarak başlayacak. Yani ülkenin genelinde barış sağlamak o kadar kolay değil. Ben önce kendi evimde o barışı, kendi sokağımda, kendi mahallemde, kendi iş yerimde bir şeyler yaparak dönüşümle başlamalıyım ki. Harekete geçmek aslında. Harekete geçmekten korkuyoruz, yanlış hissediyoruz falan bir. Bir yerden başlamak o da kendi sokağından başlamak, kendi evinden başlamak gibi geliyor bana. O oradan kesinlikle başlanmalı ama yolda yürürken de aslında diğerleriyle de temaslandım. Gizinin zaten en büyüleyici kısmı o değil miydi? ama? Yani Antikapitasyon Müslümanların yanına gidip böyle ya siz yirmi senedir neredesiniz diye böyle sarılmıştım <gülüyor> yani. Hani tabi sonra çok başka yerler evlenmiş olabilir bu, bütün bu gruplar ama yani o yani feministlerle işte bilmem orada namaz kılanlar falan hani işte ne bileyim yan yana duruyorlar falan hani bu çok şey önemliydi yani gerçekten. Ama bu tam onu diyorum işte yani bu geziye ihtiyacımız yok bizim o insanlarla temas ettiğiniz için. Mesela benim alt kafede çok sevdiğim bir ablam var, kafe işletiyor. Yani inanılmaz koyu ulusalcı ve çok farklı şey var. Oy vermiyor mesela, inanmıyor, böyle bir parti yok diyor falan. Ve farklı inançlar Ben onlar hani onla anlatmaya çalışıyorum, barış gelmesi için bizim konuşmamız lazım şey. Yani ben kendi bakkalımla konuşacağım, kendi taksi bindiğim taksiçili ile konuşacağım, işte sokandaki esnafla konuşacağım, alt komşumla konuşacağım. Kaçımız komşularımızı tanıyoruz? Ben tanıyorum e, valla. <gülüyor> <yorumlarım. Evet. gülüyor> <Ben de gülüyor> karşı kaldırdım. kopu komşu kopu komşumla her gün zırr komşu kahve. Yani küçük <gülüyor> bir şekilde başlamak lazım. Yani bir alt komşuma başlamam lazım. alt komşuma anlatmam lazım meseleyi. Onun altını Bir apartman toplanıp beraber kahve içmemiz lazım. Sonra sokaktaki kurabiye fırınına gidip anlatmam lazım benim. Hani, Anlatıp bir sosyalleşmek. Merhaba ben burada yaşıyorum. Aynı sokaktayız. İşte nasıl gidiyor hayat? İşler gidiyor mu, gitmiyor mu? Hı hı. İşte evet bugün kendimi kötü hissediyorum çünkü dün burada bomba patladı ve sizin burada olmanız bana güven veriyor. İşte bu mahallenin esnafın burada olması, gece üçte ben burada çıktığımda burada ışık bir ışık görmek bana güven veriyor İyi ki varsınızı demek. Yani hı hı. çok farklı siyasi görüşlerleriniz, çok farklı hayat tarzlarına sahibiz ama Birlikte diyalogu kendi şeyimiz kendi binamızdan, kendi sokağımızdan başlatırsak olacak bence. Evet ya şey annemle geçen konuşduk da bana şey diyor neden böyle güvenlikli bir siteye taşınmıyorsun dedi. Ben dedim ki anne hani oh. en iyi güvenlik komşudur dedim yani. <gülüyor> ya, hakikaten öyle. Ya, bizim mesela karşı binada bir teyze var ve sürekli camda ve bütün mahallenin bütün kedilerini yönetiyor oradan kadın Böyle <gülüyor> yani sosis falan atıyor. <gülüyor> bir de aşağıya bağırıyor. Evladım o sosis yola gitti, onu biraz şöyle ayağına iktiriyor. <gülüyor> <gülüyor> ya şey yanı var, bu site meselesinde yapılan bir araştırma var ki, bu çok güvenlikçü sitelerdeki yaşayan insanlar da kendilerini güvende hissetmiyor. Niye? Güvenlikçisine güvenmiyor. <gülüyor> böyle şey e, var aynen, o da sınıf sağlığı şey, bir şey. Yani, yani mesela otelize bakıyordun, e, bakıyordu, sizin kedi yani. kaçtı şu şeyin altında şu arabanın altında falan e, diye şey söylüyor şimdi öyle bir insan seni sürekli gözetlerken zaten evine hırsız girse hırsıza var evladım çık o evden çık <gülüyor> ya benim dayımın evine hırsız yani güvenlikçi girmiş yani girip bir şeyler alıp çıkmış yani ya çünkü daha efendim. iyi video orada için falan filan konuştuklarınızdan şöyle bir yer hani ...gözlemci olarak... <gülüyor> ...şöyle şeyler aklıma geliyor... Yani ...daha doğrusu bana direkt şunu düşündürdü... ...bir temas, iki özne olmak... ...ama hangisi bir hangisi iki ondan da emin değilim de... ...bu iki şeyi düşündüm... ...çünkü biz hep... E, ...hani bu eleştiriler de vardı gezi ile ilgili... ...işte devrim olmadı bir gecede falan filan bilmem ne diye... Ya yani ...çünkü biz hep makro siyaseti düşünüyoruz ya... ...o büyük hareketleri o bir anda gelen ve böyle... ...sanki şey gibi... Padişah. <gülüyor> ya da evet ben hani bir anda böyle her şeyin hop diye değiştiği falan öyle bir dünya yok. Hani o yüzden biraz daha mikro siyasetlere eğilmek gerekiyor ki e, kendi pratiklerimizde o küçük hayatlarımızda işte komşunun kim olduğunu tanımaya yönelik hani biraz daha kendini iyi hissettiğin buna ihtiyaç duyduğunu gördüğün bir yer oldu bence gezi. Çünkü oradaki o tahammül meselesinin o kadar açık olması şeydi hani çünkü şey istiyorsun yanında seninle bir gece önce işte o gaz fişeği atılırken ya da gaz fişeğinin olmasına gerek yok ya yani aynı anda ikinizin de oraya bir şekilde farklı şeyler düşünerek de olsa geldiğiniz an dönüp böyle iyi de peki sen kimsin hani diye merak uyandırması durumun çünkü o bir arada, bir araya gelmek Hani hepimizde şey birbirimizi tanıma ve birbirimizin ne söylediğini dinleme arzusunu da hı hı. Hani şey belki ya bunun işte arka planı belki psikolojik çok başka bir yerdedir. Belki o tamamen var olan durumun getirisidir ama ikinci olarak da biz kendimizi ne kadar özne hissedersek aslında savaşa da o kadar çok şey söyleyip hı hı. yapma gerekliliğini de hissedeceğiz. Çünkü hani şey e, ön bir durum gibi olacak ama neyse... E, Hani sürekli şey konuşuyoruz işte savaşta bir biseksüel olmak mesela. Hani bu bizim gündemimiz. Fakat hep şeyi düşündük. Ya en azından hem Ankara'da hem burada o bombaları yaşadıktan sonra fark ettik. Biz hep savaşı uzak bir yerde olan ve dahil yani müdahil olmaya çalıştığımız bir şey olarak görüyormuşuz. Oytaki öyle değil. Biz tamamen içindeyiz. Bütün hepimizin hayatını etkileyen ve gerçekten bütün pratiklerimizi sektiğe uğratan bir şey. Mesela işte çok basit ama hepimizin canı çok sıkkın hepimiz bir yerlerden bir haber almaktan böyle şeyiz tedirginiz her an her şey olabilir olmaz mı ne olur ne olmaz falan. yaptığımız küçücük hareketlerde bile sokakta yürürken her an bir şey olabilir mi çünkü böyle bir durumdayız falan ya bütün hayatlarımızı gündelik pratiklerimizi ne kadar etkilediğinin farkında değilmişiz çünkü özne olarak hissetmiyormuşuz şimdi Gezi'de en azından kendi yorumum böyle bir hepimiz gerçekten özneydik orada kaç milyon kişinin olduğu kaç, bin, kaç milyon kişinin olduğu değil benim orada olmam önemliydi. Ben oradaydım. Benim istediğim bir şey vardı. Herkesle ne kadar ortaklaştığım, herkesin benimle ne kadar aynı hareketi yaptığı, benimle aynı şeyi isteyip istememesi falan bunlar hiçbir umurumda değildi. Ben oradaydım ve bunu istiyordum. Bir kere orada kendimi gerçekten öznesi hissettim. Ya yani o durumun dahili hissettim. Çünkü işte yine çok klişe olacak ama yürüyüşe çıktığım parkın ağaçlarını kesmesini istemiyorum falan. Hani bir yerde bir şekilde bir düşünceyle oradaydım ben. E i̇kincisi de bu sefer işte temas noktasında da, hani daha önemsiz de değil, ikinci de değil ama yani sağıma veya soluma döndüğümde, ileriye veya geriye baktığımda başka insanların da orada özne olduğunu fark ettim. Yani herhangi bir daha çok, daha fazla, daha eksik, daha işte bilmem ne noksan falan değil. Hepimizin aynı şekilde orada olması, işte o bütün tahammülü, o güven alanını sağlayan hani Aynı yerdeyiz, aynı şeyi istiyoruz, güvenini böyle bize böyle alttan alttan veren ve bir arada bir araya gelmeyi sağlayan, iyi hissetmeyi sağlayan, aslında devamında da hani hep şey diyoruz ya gezi bize bir sürü şey öğretmiş oldu, göstermiş oldu aslında var olan ortaya çıkardı bilmem ne diye hani bunların böyle gerçekleştiği bir yerdi diye yorumluyorum ben. Uzun uzun saçma sapan konuştum hadi. Ben çok. <gülüyor> ben de kapatıp giderim. <gülüyor> <gülüyor> hani biraz şey çünkü yani böyle dinliyorum dinliyorum hani tamamen bunları böyle verdi bana tekrar tekrar bu arada gayet parkta işte devrim kral konuşmalar yaptığımız o tartışmalar yaptığımız yere döndüm yani şu an mesela. <gülüyor> hani hiç de böyle olmuyordum çünkü tekrar tekrar onu hissetmek hani hissedememek halini daha çok yaşıyordum gibi ya şey gibi bir şey sen bunu anlatınca çok alakasız olacak ama yani bu işte parka girmiştik işte polis çekilmişti taksindan işte biz de derneği açık tutuyorduk zaten, bir parka tekrar gidelim i̇şte nöbetleşe, şif, şif, değişiyoruz. İşte bir arkadaşla işte çıktık dernekten şey yaptık ama yolda karşılaştık, deli gibi ağlıyor, deli gibi ağlıyor. dedi hani ne oldu falan, şey böyle bir yandan ağrıyor, ağaçları yakıyorlar falan, itfaya gelmiyor falan. Hatırlıyorsunuzdur böyle bir yangın çıkmıştı. Yani birkaç yani sürekli yargın çıkıyordu. Bir düzenli olarak söylüyorum. Sıvırma yani tüpüyle koşuyorduk falan. Evet. Yani bir yandan da şeydi o coşkunun verdiği bir şey hali de vardı sivil polis dışında. Hani, sigara içiyorsun onun şeyi çok dikkatliydi insanlar ama şeyi unutmayacağım. İnsanların işte sokakta gazdan etkilenen kedi köpekler için ya polisle yüz yüze o köpeği oradan almak için polisle çatışmaya gözü almış insanlar vardı ya da işte Kuşlar şey, etkilenmesin gazlardan diye yuvaları taşıyan, köpekleri alıp şey yapan bir veteriner, gönüllü veteriner grubu oluşmuştu ve sokaklarda gazdan etkilenen hayvanları bize Bu hani şey gibi bir şey, pardon ama bu piramidinin üstünde insanlar yok, başka özneler de var, başka canlılar bundan etkileniyor. Hani sadece başkasını diye başka insanları görmek değil, başka canlılar, ağaçlar var kediler var, köpekler var, havai fişek atmayın, kuşlar ölüyor diyenler var falan. Hani daha böyle çevreye karşı bir farkındalık oluştu. Sadece hani böyle bir dünyanın bir parçasıysa küçük bir parçasıyız. Bizim dışımızda olup biten kocaman bir dünyaların belki farkına varmasıydı. sadece insan boyutuyla tartıştık bunu ama ondan etkilenen bir sürü canlı vardı orada ve biz onun da farkına vardık orada. Aslında bizi bize ev sahipliği yapan dünyanın evet. belki bir şekilde farkına ve değerinin farkına vardık. Böyle bir halde, bir de Müslümanlar Capitalism Müslümanlar'da de, çok eğlenceli bir anı da anlatayım mı? Anlat anlat. Goygoya dönelim. <gülüyor> Sen de vardın zaten arkadaşlar böyle Toma'nın önüne oturduğumuz. Aa, polisin ay, geldiği evet. bir hal. İşte sagt Müslümanlardan arkadaşlar var bizi evet. bu oturtmuştu. Sonra poli, yani Toma bir saldırdı. Bir şeye meydana çıktığı gün. Hmm. Aha, ilk meydana çıktığı gün. Ayrıca biz bir oturduk falan. Sonra bir saldırılar olunca bir azaldık falan. Şeyde. Sonra böyle Tom'a İrem'i püskürttü. Ben kalktım İrem'i almak için beni püskürttü falan. Yere oturdum falan. İrem, İrem de orada bir gitti. Biz iki tane antikapitalist Müslümanlardan arkadaş. Bir de ben üç kişi, üç tane saporda kaldık. Ardından ama antikapresli Müslümanlardan arkadaşlar şey diyor zaten, bu saldırılar başlamadan önce zaten bu çevreye karşı hepiniz yanacaksınız, burada ölen işte cennete gider falan gibi şeyler diyor. Öyle bir Aa, Sonra evet, polise, şeydi. Sonra benimle gün polisi. Şey Allah'ın yoluna dönün. Allah'ın yoluna şeytanın dönün. Şeytanın yolundan çıkın, <gülüyor> ayrılın. Allah'ın yoluna dönün falan demiyor. Bir, namurlu. <gülüyor> de <ne> <gülüyor> burada şey burada ölen cennete gidecek falan bu arada göz göze geldik çocuklar şeydi. büyük ihtimal yani <gülüyor> <gülüyor> çünkü ben LGBT <gülüyor> buna ait bir insanım falan bir garanti değil hala bir burada ölsem bile ne onlar imam nikahını sevişiyormuş <gülüyor> <gülüyor> şey yaşadım böyle saldırdı ve 3 kişi kaldık çocuk titreme krizine girdi falan biz diğer kızla çocuğa sarıldık falan böyle Thomas saldırıyor her yerde böyle bir gaz bulutu var zaten ortamda ve şehir de Bunlar böyle bir yandan dua ediyor. Bir yandan şey yapıyor. Şimdi Bunların tamam Allah inancı var. Ben niye buradayım ya? <gülüyor> <gülüyor> Cennete de <inanamıyorum. gülüyor> Benim hani, Zaten <gülüyor> garanti Hani var. bir iman gücüyle buradalar. Cennete gideceğim de garanti değil falan. bir. Hani şey gibi. <gülüyor> Ne işim var lan burada falan <gülüyor> <gülüyor> diye bir irdeledim böyle o sarılma halini. Çünkü bırakıp gidemiyorsun. Çocuk zangır zangır titrer. Bir krize girdi o. Biz de diğer Müslüman kızarlık çocuk titriyoruz falan. Ve işte orada şehirde. Ulan ne işim var benim burada? Belki bizde de, de bir başka vicdan şey ve inanç var. Evet. Hayır öyle bir Mücadele gücü, <gülüyor> vicdan <gülüyor> Hayır, inanç. var yani zaten. Çok güzel daha iyi olurdu ya. <gülüyor> Yasemin <yani. gülüyor> yani değil bir de geldi bu arada. Bu bir dış ses. Dış, dış. dış <gülüyor> ses benim. <gülüyor> Ya bizde bir şeyler var. Konuda sıkıntı yok da bir iman gücüyle orada duran bir şey var ya. Ama o da bir şey iman. İrdelemiştim. De Lan cennet şimdi. Pazarlığa açık mı? Gidebiliyor muyum? Gidemiyor muyum? Ona göre öneceğim. Ona Allah <gülüyor> bilir. Yani şimdi, ama gezi benim cennetimdi mesela. Benim de. Yani, yani, çok mutluydu. Böyle deyince. zaten. <gülüyor> Neden oradaydık? Benim cennetim doğrusu. Evet, Huriler vardı falan. <gülüyor> evet, Huride çoktu. <gülüyor> huriler, huriler çoktu. <gülüyor> Huride iyiydi ya. O bile bile Kurtaj eylemlerine o konuda çok iyi anmak isterim. Bu arada <gülüyor> çok güzel kadınlar <gülüyor> <gülüyor> yani o Kurtaj bir tekrar vermeyeyim ya. <gülüyor> ya o Kurtaj eylemlerine gelen kadınları hala ağrıyorum. Burada açıkçam. <gülüyor> çok güzel kadınlar ağırlıyor. Bizi billeye almaz mı? Ben vardım. Ben, ben, ben, ben. Genel olarak o kürtaj eylemlerine iyi kadın yaptım. Böyle <gülüyor> <gülüyor> bir iyi kadın yaptım. Ben sansür o zaman uygulamaya... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi burası ısınınca birazcık değerlendirmek istiyorum durumu. <gülüyor> Siz yine güzel seçtiğimiz o müziklerden dinlemeye başlayın. Birazdan geliyoruz. Kliton, gezegen olan... var bay ehlencimsin bay bay çapkın musun bay bay eğlenceliyiz çapkın musun bay bay ehlencimsin bay bay çapkın bay bay eğlenceliyiz nasılsın My life, and that's it, this is my life. My Çımpı çımpısın vay vay Çımpı çımpısın vay vay Eğlençı misin vay vay Eylancım misin? Çopu, misin? misin bay, bay. bay. çok çapkucum musun? Musun? musun bay bay. Eylancım misin bay bay, misin bay bay, I'm böyle yüksek olduğunu anlatalım ki onlar mutlu olsunlar. Aslında canlı yayın dağlantısı aslında çok eğlenceli olabilir. <gülüyor> ben korkuyorum. <gülüyor> Burada yazılanlardan korkuyorum. Yani korkmadım tabii de <gülüyor> falan diye. Mesela konuşma, yani biz konuşmaya başladığımız zaman bir arkadaşımız yorum yaptı. Ben onu aktarmadım konuşmayı bölmemek için ama. Evet devamında mutlaka bir seçim olmalıydı ve HDP almalıydı o zaman diye yorum yapmış mesela. Ama seçim oldu ve hedef anlamadı yani. açıdan <gülüyor> bakınca. Sürri süreyenler ağaçların da vekiliydi ama yani onun kısmet. Hani çok hedeflenmiş bir aday değildi yani. <gülüyor> hani bir, sadece siyasi bir söylüm oluşturmak için göstermiş bir adaydı. Ama öyle demeyin yani. Bence İda Ziran biraz şeydi. Yani gezideki taleplerimizi biraz hani yansıtan kesinlikle böyle tamamen gerçekliğe taşıyan demiyorum ama hani işte parlamenter demokrasi anlamında en çok benimseyebilen hani HDP'nin yüzde %13 gibi bir oy almasıyla beraber hani çok şahane bir şeydi yani. Bence o biraz şey o gezideki ruh halinden beslenerek oralara geldi HDP. En azından hani siyaset estetiği anlamında çok beslendi. Yani anarşizan estetikten çok beslendi. Tamam işte daha işte sevilen, popüler liderler falan belki ortaya çıkardı. Ama onun dışında bence kesinlikle gezide insanların o demokrasinin ve dayanışmanın tadını almış olmasının çok büyük etkisi vardı. Ve hani sonrasında gelişen süreç zaten çok açık gösteriyor. Yani onun bayağı korkuttuğunu, iktidar için tehdit edici olduğunu gösteriyor. çünkü. Bence vardı. bu ateşkes bir şekilde devam etseydi ya da barış sürecine, kılıcı bir barışa evrilseydi HDP bayağı 15'lere, %15'lere, %20'lere falan ya şey gidiyordu. Ya bana şey çok geliyor, seni bölüyorum ama başka ülkelerde işte böyle bombalar patması, savaş süreci olsa insanlar hükümeti <gülüyor> alıyor aşağı. Bizden hükümeti olan güven oyu artıyor falan böyle. Hükümet oyunu artıyor. Mesela bu bana çok garip geliyor. Yani örneklerini gördük işte Paris'te şeyde falan ve şey oldu insanlar indirdi yani ve başka şeyler talep etti başka bir eğilimler oldu bizde bir oyar ya bunu tartışmayalım orada koydukların politikalar, ahlakı var şeyde, evet bizde şey bence süre giden yani sıcağ sıcağında bir savaş yaşamadıkları için bu kadar daha cesur olabiliyorlar yani. O yüzden hani o işte 2003'ün Eruzun'daki ateşkesten hemen sonra işte gezinin patlak vermesi o düşündürüyor savaş bana. Değil bu. İnsanların ne hakkı olduğunu bilmek yani Türkiye'nin mevcut cumhuriyet politikasında herkes devlet için. Her şey devlet için. O kadar işlendik ara ders kitaplarında işledi. <gülüyor> Benim tüm varlığım vatana millete i̇şte arda ama onu babası? Orada işte sana 7-8-9 yaşında veriyor ki sen 20 yaşına geldiğinde canını feda edebilecek bir asker ol. Çünkü canını feda edecek askere ihtiyacı var. İşte öyle bir sorun var. Hı hı. Asker olmayalım. İşte. Olmayalım. <gülüyor> o Bence iyidin sürekliği olmak daha güzel. <gülüyor> Bence <gülüyor> sakınca yok o zaman içeride. Şey... <gülüyor> <gülüyor> Şu an birbirimize bakıp tebzeme ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani galiba yetmese de böyle ufak ufak şey miyiz? Hani ya. böyle tam da tatmin de olmadık bu sohbeti sabahlara kadar götürürüz ama Hani neyse diye o gülümsemelerle falan böyle kapatsak mı? Anlatacak gibi. çok şey var aslında da ben şeye bağlamak istiyorum bir aktorist olarak. 26 Haziran saat 5 Taksim'de LGBT yoğunur yürüyüşünde görüşmek üzere falan. E, ama o sanırım daha kesinleşmedi. Yani böyle şey yapmak için çağrısını yaptı. Uzun bir hafta seçeneğinden. Elif öyle istiyor ki. Ben kliton sakinlerinin Elif'i dinleyeceğine inanıyorum. Yani şey değil, bir takipte olalım, birbirimize şey alalım, 26 Haziran'da bir yerlerde olalım falan, Gökşah Bayrakları'da bir yerlerde. Biz nereye çağırsak oraya gelip diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> biz nereyiz biz oraya yapalım. Canınız nerede istiyorsa orada olun. Biz <gülüyor> arkanızdayız yanınızdayız her yerde. Her, her yer, yer pride ]iniz. olsun ya. Evet, her Herkes kendi arada. mahallesini pride yapabilir yani. Deden ya anlayasın? evet bayrak asın ya balkonlarınızda. <gülüyor> 19 bu <gülüyor> o, o, o güzel capsler gibi. Bayrak asın <gülüyor> balkonlarınızda. Benim de duyurum var bu arada. Herkesin son sözünden sonra soruyorum. Son, söz, son sözler mi? Yani. O zaman son sözleri alalım mı? Ay En sevmediğim kısım ve bunu ben söyledim. inanamıyorum <gülüyor> Ay, Resmen son söz falan yani. Ay Hayır canım sabaha kadar buradayız. Bitirmiyoruz. <gülüyor> Şu an hepimiz bir birbirimize bakıp ne düşüneceğinizi düşünüyoruz. Sesin <gülüyor> tamam siz yani. son sözlerinizi düşünürken e Var ben benim evet, kafamda bir şey. Tamam ee, ben ufacık bir şey ekleyeyim mi? Yine bir dinleyenimiz yazıyor çünkü bu hükümet gezi gibi bir isyanla devredebilir ancak seçimle indirilme olayı olmaz artık demiş politikan tebrik ediyorum <gülüyor> niye tebrik ediyorum güldüm ama hoşuma gittiği için güldüm gerçekten doğru söylüyor benim düşündüğüm yerde neyse Eda'yı dinleyelim son sözü için ee, teşekkür ederim ee, hala bizden korkuyor <gülüyor> son sözü bu olacak çünkü e, geçtiğimiz Hafta sonu ve hafta başında sesi de yaşadıklarımız bunu gösterdi. Ee, bizden korkuyorlar. Evet, hala korkuyorlar. Ee, o yüzden bizde yan yana gelmek bir işe yaramıyor gibi düşünmeyelim. Ee, ya iki kişi de olsa yan yana gelelim. Mahallemizi de özellikle. Ee, yani ne yapabiliriz demeyelim. Bir şeyler yapabiliriz diyelim. Bence en azından dayanışmayı örelim, mutlaka bir anda, bir yerde o, o bir işe yarayacaktır. Bu kadar. Gündem devam edelim. O zaman ben söyledim. De... E bence tek temel mesele bu. Bizi yalnızlaştırmaya çalışan bir ikidar var. Yani kendi kabına kapıl, yalnız hisset, yalnız hissettiğin için hiçbir şey yapamayacak, hiçbir şeyi değiştiremeyecekmiş gibi hisset ve orada kapan, kal, bir yandan da tükettiği için zaten küresel sarmaya, şurada bir şey yok. Örgüt Bir yere göre nereye olduğu önemli değil. Hemşeri dernekleri olur, mahalledeki esnaf sanatkarlar odası olur, lezbifem olur ardından lambda olur onu yani bir yer çok alakası sani şey gibi kanarya severler derneğinden <gülüyor> tutun işte ya her şey olabilir yani mutlaka ona dair ilgilendiğiniz bir şey vardır ona dair örgütlenen birileri var örgütlenmek yani biz yalnız olmadığımızı hissettiğimizde daha güçlü hissediyoruz ve o zaman dünyayı bir yerinden oynatabiliriz. Yani şey gibi yalnızken ne yapabilirim? Yalnızken de çok şey yapılabilir bu arada. Ona ayrıca başka bir programda konuşalım. Lakin örgütlenelim ve hani biz yalnız değiliz. Bunu görmek lazım. Bu hani bu eşcinsellik falan muhabbetleri şey için bir ben bir Zeki Müren falan diye başlayan bu da şimdi hiç öyle olmadığımızı gördük 80-90 adlarının falan hani bayağı yürüyoruz gidiyoruz hani bu da insanların bir gelip örgütlenmesiyle oldu. Yoksa evlerde kapalı kalsın bir ben bir zeki ben birimden takılmaya devam edebilirim belki ama şu an gidiyoruz ve gibi bir programda hani başka şeyler her hafta burada başkaları gelmiyor mu geliyor mu falan ama kalabalığız bunu biliyoruz ve başka başka örgütlenmelerde başka başka insanlar bir şeyler yapıyor örgütlenin örgütlerin evde oturacağına kalk git örgütlen tamam mı bu son sözüm <gülüyor> ee, ben de e, en son son sözü söyleyen ummanın avantajını kullanarak ikinci bir cevap vererek <gülüyor> devam ediyorum. <gülüyor> cevap hakkı doğru. Cevap, cevap verirse sabah kadar devam ederiz ama. Daha son sözüydük bilmiyorum. <gülüyor> ben sana göstereceğim çıkışta falan. <gülüyor> yani bence evet korkuyorlar. Her zaman korkar zaten. Daha ister bazı korkar. Çünkü o yani hani var olma biçimi zaten şey inandırmak yani siz değersizsiniz siz var olmaya layık değilsinize inandırmak. O yüzden bir dakika biz var olmaya gayet de layığız yani neden hani e, böyle diyorsun ve biz, bunun uğruna bir de harekete geçtiğinde e, korkuyor yani çünkü kendi varlığı bu sefer tehdit edilmiş oluyor oradan besleniyor yani bir şekilde korkulardan ve endişelerden beslenerek var oluyor zaten e, örgütlenme kısmında da ee, son zamanlar biraz şey üzerine düşünüyorum. Bu yerel örgütlenme ve e, alan örgütlenmesi dediğimiz işte LGBT örgütlenmesi gibi işte kadın örgütlenmesi gibi e, biçimler bazen e, şeye doğru kaçıyor mu acaba? Bir cemaatleşmeye doğru kaçabiliyor mu? Yani örgütleyelim ama cemaatleşmeyelim mi demek istedim orada. Onu da sana bir şey de kırabiliriz. Eğer öyle bir şey oluyorsa e, diğer örgütlerle de temas halinde olarak dirsek teması da bulunarak ancak kırabiliriz diye düşünüyorum. Yoksa kendi içine kapalı, kendi içinde her şeyi tartışan ama dışarıya siyaset üretmeyen grupları haline gelirsek onun da çok o yalnızlaşmayı kırmaya bir etkisi olacağını düşünemiyorum maalesef. Böyle, bunu dedikten sonra da şey diyeyim. Sanırım bir şekilde bize her yol devrim. <gülüyor> yani biz bir şekilde hep e, kovulup kapıdan bacıdan giren geri giren olduğumuz için e, her yoldan e, kendimizi var etmeyi başarıyoruz. Bunu da çok iyi biliyoruz. Bayağı iyi hayatta kalma becerilerimiz var. E, bunu Bu yırtıklığımızı kullanalım. <gülüyor> her yerde var olabiliriz. Hiçbir yerden çekinmeyelim. Ee, görünürlük siyasetini de sadece artık LGBT görünürlüğü üzerinden yapmayalım bence. Çünkü LGBT görünürlüğünü yeterince sağladık bence gezi sonrasında. Artık hani gerçekten e, bu içinde yaşadığımız, içinde suyduğumuz havaya etki edebilecek özneler olmaya çalışalım diyorum. Böyle. Çok teşekkür ediyorum bizi çağırdığınız için. <gülüyor> Şimdi en son söz bende. <gülüyor> Kimsenin konuşmayacağını biliyorum benden sonra çok mutlu mutluyum falan diyorum. Hiç belli olmaz. <gülüyor> ben yine de 25 dakika dinliyorum falan. Bir dinleyicimiz, 30, 32. gün özel programımız için teşekkür verdim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne demek her zaman. <gülüyor> <gülüyor> Bu ekip böyle devam ediyor arkadaşlar bizi takip edin. Ee, küçük bir duyurum var benim de. Ee, Cumartesi günü 4 Haziran Cumartesi günü feminist mekanda film gösterimimiz, gösterimimiz var. Lezbiyan'ın filmini göstereceğiz. Hı. Zaten Lezbiyan Bise Güzel Feministler sayfamızı Facebook'tan takip ediyorsanız gösterimin detaylarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca lezbifeministler.com sitemizi de takip etmenizi öneriyorum. Bültenimiz yakında çıkıyor. <gülüyor> ben böyle gayet şey kurumsal <gülüyor> duyurularımızı <gülüyor> sıralayayım. Çünkü en başından beri ne Twitter'de ne Facebook hiçbir şeyin duyurusunu yapmadım. Bence şu anda tolere ediyorlardır bunu. Buna tahminleri vardır yani. Mutluyum. Geziyi yaşadığımız için mutluyum. Geziyi burada konuşabildiğimiz için mutluyum. Böyle <gülüyor> Pride gelirken gerçekten 26 Haziran'da bir araya geleceğimiz konusunda da umutlu ve mutluyum. Birlikte olmaya devam edelim diyorum. Benim de bu kadar son sözlerim. O zaman her Dance. zamanki <gülüyor> <gülüyor> her zaman <gel. gülüyor> renk kısmını sanırım onlar tekrarladılar. Evet ben kaçırdım şu an. O zaman dans. O zaman her zamanki ritüelimizi yapıp bitirelim. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere haftaya. Hilton Geze olan